Maide Suresi Medine'de nazil olmuş olup 120 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ya eyyühellezine amenü, evfü bil'i kubu. Muhillet lekum bahimatu'l anami illa ma yutla aleykum ghayra muhilli's saydi wa antum hurm inna'llaha yahkum ma yurid Ey iman edenler bağlandığınız ahitleri yerine getiriniz Haram kılındığı size bildirilenler dışında davarların eti size helal edilmiştir şu kadar var ki, ihram halindeyken de av avlamak helal değildir. Allah dilediği şekilde hükmeder. Yaa ayuha aladilamanu la tuhulu shaa'ir la tuhulu shaa'ir Allahi, wala alhaara alhara, wala alhadiya, wala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 ve taavlenu alal birri ve't takva ve la taavlenu alal ismi ve'l udvan vettakullaha innal ey iman edenler ne Allah'ın şairine şe ne şehri harama ne Kabe'ye hediye olarak gönderilen kurbanlık hayvanlara hele hele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 119. وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق 110. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا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 Kim günaha meyletmeksizin açlıktan bunalıp çaresiz kalırsa haram olan etlerden yiyebilir. Çünkü Allah Gafurdur, Rahimdir, affı ve merhameti boldur. Yssalun kama da auhilllehum. Qul auhilllekum al-tayybatu wa ma alantum min al-jawarih mukalibin. وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِئِ مُكَلِّب۪ينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهِ فَكُلُوا مِمَّا عَلَيْكُمْ اسْمَ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا الْحِسَابِ Kendilerine nelerin helal kılındığını sana soruyorlar. De ki,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 ahirette de ziyanı uğrayanlardan olur ey ayuhellezine amelu iza kumtum ila ssalati faghsilu cuhuhakum ve aidiyakum ila elmarafiq ve aidiyakum ila elmarafiq wemsahu bi ruusikum ve orculikum ila elka'bain ve in kuntum junuban tatathharu وإن كنتم الله على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمست نساء فلم فلم تجدوا ما أنفتيهم صعيز الطيبة Fteyamu cayzan, tıbân. Thmşhûb iujûhîkum ve aybi kum min. Ma yüridû Allah liyajâla Ey iman edenler.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 Temiz toprağa teyemmüm edin. manen arınma niyetiyle, ondan yüzlerinize ve ellerinize meshedin. Allah, size güçlük çıkarmak istemez. Fakat, şükredesiniz diye sizi temizleyip arındırmak ve size olan nimetlerini tamama erdirmek ister.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 Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah sinelerde saklı bütün sırları bilir. Ya eyyühellezîne âmenû kûnû qawvâminenillâhi şühedâe bil qistûs. Ve lâ yecrimennekum şeneânu اَعْدِلُوهُ وَاَقْرَبُ لِلْتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا Ey iman edenler! Hak'tan yana olup, var gücünüzle ve bütün işlerinizle adaleti gerçekleştirin. Ve adalet numunesi şahitler olun. Bir topluluğa karşı içinizde beslediğiniz kin ve öfke,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 Ya eyhellezine amenu zekuru ni'metallahi aleykum izhemma qaumun ayyedsutu ileykum eydihim fekefu eydihim ankum vettakullaha ve alallahi ey iman edenler Allah'ın size olan şu nimetini hatırlayın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 وقال الله إني معكم لأن قمت الصلاة واتيتوا الزكاة وأمنتم برسلي وعززتمهم وأقرتوا الله قرضا حسنا وأقرتوا الله قرضا حسنا لئكَ عنكم سيئاتكم ولئذ خلناكم جنة تجري cenneti tecri min tahtiha'l enhar feman kethara ba'da zalika minkum faqad dalla sava'sabeen Allah İsrail oğullarından kesin söz aldı Biz onlardan 12 boydan her birinden bir kefil olmak üzere 12'de kefil tayin etmiştik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 تُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنَّ مَوَضِعِهِ وَنَسُوحَ الظَّمِّمْ مَا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْفَحْ İşte o Yahudileri,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 يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين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 وَيُخْرِجُهُمْ Allah, O'nunla rızasını izleyenleri selamet yollarına iletir. Onları izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve onları dosdoğru yola iletir.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 وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بدنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء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 Size müjdeleyici ve uyarıcı elçimiz, her şeyi beyan etmek üzere geldi. Allah, her şeye hakkıyla kadirdir. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِصَوْمِهِ يَا قَوْمِ اِذْكُرُوا نِعْنَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعْلَ ف۪يكُمْ اَنْبِيَاءَ وَجَعْلَكُمْ مُلُوكًا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 وَاتْلُ آدَمَ بِالْحَقِّ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ مِنَ الْمُتَّقِينَ Onlara Adem'in iki oğlunun gerçek olan haberini oku.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 وذلك جزاء الظالمين بنسترim ki sen kendi günahınla beraber benim günahımı da yüklenesin de cehennemliklerden olasın zalimlerin cezası işte budur tataw'at lehu nefsuhu qatla ahīhi fa qatlahu fa asbaha min al-hasirīn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 Şu karga kadar bile olup da kardeşimin cesedini örtemedim dedi ve pişmanlığa düşenlerden oldu. Min acli zalika katadna ala bani isra ila enhu men katala nefsen bi ghayri nefsin aw fasadin fil ard اَوْ فَسَادِينَ فِي الْأَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ İşte bundan dolayı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 Dilediğini cezalandırır, dilediğini affeder. Çünkü Allah her şeye kadirdir. Ya ay resulü la yhzn kel ladin yusargoon kufri min al ladin qaloo min al ladin amanna bi afwahim, ve lmtu min qulubhum. ومن الذين هادوا سمّاعون للكذب سمّاعون لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله تفتنه فلن تملك له من الله شيئا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 فَإِنْ جَاءُوكَ بَيْنَهُمْ عَنْهُمْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا حَكَمْتَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ Yalan dinlemeye çok meraklı, haram yemeye pek düşkündürler. Sana gelirlerse,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 sonra ne diye peşinden dönüp senin hükmüne razı olmuyorlar aslında onlar mümin değildiler inne anzelat-tevrati feha huden ve nur <gülüyor> yahkumu biha'n-nebiyyun allazina eslemu lillazina hedu ve'r-rabbaniyun ve'l-ahbaru bima stuhfizu min kitabil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 وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْعُدُنَ بِالْعُدُنِ وَالْسِنَّ بِالْسِنِّ وَالْجُرُوحَ قِسَاسِ فَمَنْ Hem Tevrat'ta onlara şu hükmü de farz kıldık.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 وَمَنْ لَمْ يَحْطُمْ بِمَا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Ve dedik ki, Ehl-i İncil de Allah'ın o kitapta indirdiğiyle hükmetsin. Kim Allah'ın indirdiği ahkam ile hükmetmezse, işte onlar tam fasıktırlar.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 119. شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون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 Fakat kesin olarak iman eden insanlar için Allah'tan daha güzel, daha doğru bir hakim bulunabilir mi? Ya eyyühellezine amenû la tettehidul yehude ve annesara avliyâ ba'duhum avliyâ ba'd ve men ye tevellahum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 124. يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة 125. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين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 119. منكم عن دينه فسوف يأتي, الله بقوم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لو متلا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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولا ايضا من الذين اوتوا الكتاب من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين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 Allah onlara lanet etmiş, gazabına uğratmış, içlerinden bir kısmını maymun, domuz ve tağguta tapan kimseler yapmıştır. Yerleri en fena olanlar, doğru yoldan büsbütün sapanlar işte onlardır. Ve idâ câûkum kâlu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 Onlardan bir çoğunun günaha, başkasının hakkına tecavüz etmeye, haram yemeye, yarışırcasına koştuklarını görürsün. Yaptıkları şey ne kadar kötü!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 113. اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ Yahudiler Allah'ın eli bağlıdır dediler.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 eğer bunu yapmazsan Risalet vazifesini yapmamış olursun. Allah seni zarar vermek isteyenlerin şerlerinden koruyacaktır. Allah kafirleri emellerine kavuşturmaz. Kul ya ehlel kitab lestum ala şeyin hatta tuqimut tevrâta vel inciil hatta tuqimut tevrâta vel inciil ve ma Deki, ey ehli kitap, siz tevratı, كَثِيرًا ve Rabbinizden size indirilen Kur'an'ı takbik etmedikçe.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 onlara hiçbir korku yoktur ve onlar asla üzülmezler. Laqad akhadna mita kabri isra ila arsalna ilehim rusula kullama caaum rasul bima la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 وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ تِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ تَابَ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ Başlarına bir bela gelmeyeceğini sandıkları için,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 Ondan af dilemeyecekler mi Allah gafurdur rahimdir affı ve merhameti boldur El Mesih ibn Meryem illa resulun kad halat min qablhi'r <gülüyor> rusulu ve ummuhu siddiquha kana ya'kulani't ta'am unzur kayfa nubayyin lehumu'l ayati thumma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 Aciz mahluklara mı ibadet ediyorsunuz? Halbuki hakkıyla işiten ve bilen yalnız Allah'tır. Kul ya ehlel kitabı la teğlüğü fî dinikum gayrel haq. Ve la tettebi'u ehvâe kavmin kad zallu min qablu ve adallu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 Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilen vahye imanları olsaydı, kafirleri veli edinmezlerdi. Fakat onların çoğu yoldan çıkmış kimselerdir. Lâ tecîdenne eşedden nâsi edâveten lillezîne âmenû'l yehûd ve'llezîne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 والذين كفروا وكذبوا sapıp ayetlerimizi yalan sayanlara gelince onlar da alevli cehennemi boylayacaklardır Ya eyha'llazina amanu la tahrimu tayyibati ma ahalla Allahu lehum ve la ta'tadu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 Allah'ın size rızık olmak üzere yarattığı şeylerden helal ve temiz olarak yiyin. Kendisine iman ettiğiniz Allah'a karşı gelmekten sakının. ve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 Ya ayiha ladin min min tuflihun. iman edenler, şarap, kumar, putlara kurban kesilen sunaklar. Fal okları, şeytana ait murdar işlerden başka bir şey değildir bunlardan geri durun ki felah bulasınız innema yuridu'ş şeytanu en yuqa'a beynekumü'l-adavete vel-bığdâ'a fi'l-hamri vel-meyse'i ve yasuddu 'an zikrillahi ve 'an'is-salâti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 <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> İman edip iyi ve yararlı işler yapanlara,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 kendilerine bir vebal yoktur. Allah da böyle güzel davrananları sever. Ya ayyuhallazina amanu la yadhillanukum Allahu bi shay'in minas sayd tanaluhu aydiyukum wa rimahukum liy'lamallahu men yakhafuhu bil gayb faman i'tada ba'da dhalika falahu 'adabun aleem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 يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل من أو هدياً بالغ الكعبة أو كفارة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام اللي يذوق و بال الله عن سلف ومن الله منه والله عزيز أي إيمان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 ما جعل الله من دحيرات ولا سائبه ولا وصيله ولا حام ولكن ولكن الذين كثروا يفترون على الله الكذبه واكثرهم لا يعقلون الله نهيره نسائبه ne vasile ne de ham diye bir şey bildirmiştir. Fakat o kafirler bu inançlarını Allah'a ederek, ona iftira etmişlerdir. Onların ekserisinin akılları ermez. <gülüyor>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 Ataları hiçbir şey bilmeyen, doğru yolu bulamayan kimseler olsalar da mı onlara tabi olacaklar. Ya eyhellezine amenu aleykum anfusakum la yadhurkum man dalla iden taidaytum ila Allah marji'ukum jami'an fyunebbiukum bima kuntum ta'malun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 لا حضر أحدكم الموت حين الوصية حين الوصية إثنان دواعدين منكم أو آخرين من غيركم. أو آخرين من غيركم إن ألم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسنهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا ذقبا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 فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِذَا مَن فَأَخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا فَأَخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَاءُ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا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 اذْكَ رَبِّكَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ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 فَقَالَ الَّذ۪ينَ Allah o gün buyuracak ki, İsa, hem senin hem annenin üzerinizdeki nimetimi iyi düşün. Düşün ki, ben seni Ruhul ül kudüsle desteklemiştim. Sen beşikteyken de yetişkin iken de insanlarla konuşmuştun.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 Gönlümüz rahatlasın. Senin bize doğru söylediğini bilelim ve ona şahitlik edenlerden olalım. "Aleysa bin Meryem'e Allah'ım, bize gökten bir <gülüyor> öğüt indir. O, bizim için bir şifa ve bir müjde olsun. Hem ilkimiz hem de sonumuz için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 Fakat bundan sonra her kim körlük edip kafir olursa onu dünyada hiç kimseye yapmayacağım derecede cezalandırırım. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيْسَ بْنَ أَنْ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ اِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَنِي بِحَقُّ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 Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibi, ancak sensin. Qalallahu hâdâ yevmû yenfe'u s-sâdiqînâ s-sidkuhum. Lahum cennâtun tecrî min tehtihel enhâr. <gülüyor> tecrî min tehtihel enhâr hâlidînâ fîhâ